yeni korunan deniz alanlarında balıkçılık, petrol ve gaz aramalarının sıkı denetimlere tabi olması, regülasyonlarla kısıtlanması, Tanzanya'da 1996'da keşfedilen sonra soyu tükenen bir kurbağa türünün oluşturulan yapay ekosistem içinde üretilerek doğayı yeniden kazandırılması, Avustralya'da karbon vergisinin getirilmesi, Meksika'da karbon salımının düşünmesiyle ilgili yasanın getirilmesi, Brezilya'da Amazonlara kurulacak dev barajın binlerce kişi tarafından protestosu,